Hoş geldiniz. Bu videoda Osmanlı öncesi Arnavutluk tarihini inceleyeceğiz. Yani Arnavutların ataları kimdir? Arnavutların tarihi milattan önce kaçıncı yüzyıla kadar dayanmaktadır? Arnavutlar tarih boyunca hangi imparatorluklarla ilişki kurmuşlardır ve hangi savaşları görmüşlerdir? Bunun gibi birçok ayrıntıya bakacağız ve haliyle bu kadar uzun bir süreci incelerken Balkan tarihine de giriş yapmış olacağız. Ben bu video için İngilizce, Arnavutça, Türkçe yani yerli, yabancı birçok kaynaktan alıntı yaptım. Ve mukayeseli bir araştırma yapmaya çalıştım. Üstelik merak edenler kendileri de okuyabilsinler. Daha geniş, daha kapsamlı araştırma yapsınlar diye bu kaynakları videonun açıklama kısmına yazdım. Yani eğer istiyorsanız daha fazlasına açıklama kısmından ulaşabiliyorsunuz. Son olarak şunu belirteyim. Neden Osmanlı'ya kadarki Arnavutluk tarihini inceliyorum da Osmanlı ve sonrasına değinmiyorum çünkü bu konuyla alakalı apayrı bir video yapacağım. Zira Arnavutluğun Osmanlı'ya katılması epey bir sancılı olmuştur ve bu esnada Arnavutluk İskender Bey adında ulusal bir kahraman çıkartmıştır ve bu kişi resmen apayrı bir video yapmaya değerdir. O yüzden hem çok uzun bir süreci zaten burada işleyeceğim için hem de video 2 saat sürmesin diye burada Osmanlı'ya kadarki bölümü inceleyeceğiz İkinci videoda hem İskender Bey'i hem de Arnavutların Osmanlı'ya girişini epey ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Öncelikle Arnavutluk'ta tarihin yazılmaya başlanması ve bunun sistematik bir şekilde gelişmesi 1912'de bağımsızlığın elde edilmesiyle başladı ve 1950'lerde bu iyice genişleyerek eğitim ve öğretime yansıdı. Bundan önceki tarihlerde Arnavutluk tarihi Osmanlı tarihi diye geçiyor çünkü Arnavutluk 15. yüzyıldan beri Osmanlı içinde yer alıyordu. Haliyle birçok paşanın, birçok önemli devlet adamının Arnavutlardan çıkması gibi Arnavutlukla alakalı belgeler de Osmanlı arşivinde yer alıyor. Ve Osmanlı'dan önceki dönemle alakalı elimizde pek bir belge bulunmadığı için genellikle Arnavutluk tarihini Bizans'tan, Roma'dan yani diğer imparatorlukların arşivlerinden öğreniyoruz. Çünkü onlar da Arnavutlukla epey bir ilişki kurdukları için Birçok şeyi kaydettiler. Görüldüğü kadarıyla bugünkü Arnavutluk bölgesinde paleolitik çağdan beri bir yerleşim vardı. Yani insanlar yaşamaktaydı. Ama günümüz Arnavut milletinin veya Arnavut halkının o kadar geriye gittiğini söylemek mümkün değil. Bize resmi kayıtların gösterdiği kadarıyla Arnavutların ataları Iliryalılardı ve bir takım akademisyenler Iliryalıları Pelazg halkı ile birleştirerek Arnavutların da Pelazglardan geldiğini söylüyorlar. Arada bir takım hem kültür hem de dil bakımından benzerlik olduğunu söyleyerek Arnavut tarihinin 5000 yıl önceye kadar gittiğini savunuyorlar. Ama ben bu görüşte değilim çünkü 5000 yıl önceki Arnavutla bugünkü Arnavut arasında hemen hiçbir benzerlik kalmadı. Kaldı ki eğer öyle yapacaksak Pelazgları da onlardan önceki imparatorluklarla veya halklarla birleştirmek lazım. ve öyle yaparsak Arnavutların tarihini günümüzden 200 bin yıl önceye kadar götürmek mümkün olur. Ama bu bilimsel bir yaklaşım olmaz ve zaten tarihçilik de böyle yapılmaz. Ben hem kaynak bolluğu sağladığı için hem de kendim de savunabileceğim bir görüş aktarabilmek için Arnavutların tarihini epir ve ilir halkıyla. Yani resmi kaynaklarla ilişkilendireceğim ve komplo teorisyenciliğine veya fantazi tarihçiliğine girmeyeceğim. Paleolitik ve Neolitik çağlarda o bölgede yaşayan toplumun tam olarak hangi millet olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü o dönemde diğer komşu halklarda olduğu gibi orada yaşayanlar göçebeydi. Eğer illa da tarihten bir örnek vermek gerekiyorsa ve en geriye gitmek gerekiyorsa belki Arnavutların atalarını M.Ö. 13. yüzyılda İlir ve Dor istilasıyla Balkanlara çöken kişilere götürebiliriz. Yani günümüzden hemen hemen 3000 yıl önce Miken uygarlığını yıkan ve Balkanlara yerleşen kavimlerin bir bölümü Arnavutların atasıdır. Ama maalesef onlarla alakalı elimizde pek bir kaynak yok. Yine de isim benzerlikleri bile bir köken görevi gördüklerini gösteriyor. Ilir ve Ilirya. Antik çağlarda Iliryalılar Balkan yarımadasında batı bölgesine yani Adriyatik Denizi'nin Durazzo'dan yani Draç'tan Tristia'ya kadar uzanan Dalmatça kıyılarına yerleşmişlerdi. Daha sonra ana gruptan ayrılan bazı kabile grupları İtalya'nın güneybatı bölgesine yerleştiler. Buraya geldiklerinde daha önceden yerleşmiş olan diğer Balkan milletleriyle de karşılaştılar. Günümüzün Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Batı Makedonya ve Epir bölgesine yerleşen İliryalılar bu bölgelerdeki dili ve kültürü benimseyerek kültürel bir değişim gösterdiler. İliryalılar Balkan Yarımadası'na geldiklerinde en küçük toplum birimi patriyarkal aileydi yani ataerkil düzen ve birkaç aile birleştiğinde bir kardeşlik meydana geliyordu. Birkaç kardeşlik bir kabileyi, birkaç kabile lordluğu, birkaç lordluksa prensliği meydana getirdi ve böyle böyle devlet gelişmeye başladı. Ama bu esnada Trak ve Helen kültüründen asimilasyona maruz kalan bazı Arnavutların olduğu gibi asimilasyona maruz kalmayan bir takım Arnavut grupları da vardı. Ve bu yüzden İliryalılar güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Toplumun nüfusu büyüdükçe tabii ki Kabileler arası mücadele de başlıyor ve bir kabile diğeriyle iktidar için savaşıyor. Bu esnada da varlıklı zengin olan kısım ön plana çıktığı için toplumda bir aristokrat sınıfı meydana geliyor. Demirden iş aletlerinin üretimi artınca tarım ve ziraatte de gelişme kaydedildi ve ardından ticari merkezler de büyüme gösterdiler. Böylece kabilelerin birçok açıdan gelişmesiyle beraber küçük şehirler oluşmaya başladı. Sahil bölgelerinde draç... Leza, Oriku ve Butrinti, iç bölgelerde ise Apolloni, Bülisi ve Amanti gibi şehirler kuruldu. Yani eğer resmi tarihe bakarsak Arnavutların tarihi günümüzden 3000 yıl önceye kadar gidiyor. Ama illa da bir imparatorluk, bir medeniyet bulmak gerekirse bu durumda işler değişiyor. Çünkü ilk imparatorluğa M.Ö. 4. yüzyılda rastlıyoruz. Yani günümüzden 2400 yıl önce. Ki esasında bu da büyük bir sayı. Peki bu aradaki 700 yıllık döneme ne oldu? Yani Arnavutlar niçin bu kadar uzun bir süre bir imparatorluk oluşturamadılar? Problem neydi diye soracak olursak okuduğum bir yazıda şöyle yazıyordu: Arnavutlar tarih boyunca asi, baş kaldıran, hakimiyet kabul etmeyen ve pek de anlaşma yapmaya yanaşmayan dik başlı insanlardı. Ve ayrıyetten şöyle bir durum da var: Arnavutluğun olduğu bölge bir köprü bölgesiydi ve Birçok imparatorluğun ortasındaydı. Bu yüzden birçok etkiye maruz kalıyordu ve bir türlü sağlam bir imparatorluk kurma, bir türlü toparlanma, para kazanma, güçlenme imkanları yoktu. Çünkü bir türlü rahat bırakılmadılar. Sürekli bir savaş halindelerdi. Bu yüzden de sağlam bir imparatorluk oluşturamadılar. Neticede coğrafya kaderdir. Ve adamların bu bölgede oldukları için çekmedikleri şey kalmamıştır. Ki zaten video boyunca bunlara değineceğim. Tabii şöyle bir durum da var. Eğer büyük bir imparatorluk kurmak veya büyük bir imparatorlukta yer almak istiyorsanız, büyük bir işbirliği yapmanız lazım. Ve büyük bir işbirliği içinde din birliği veya bir takım ortaklıklar gerekiyor. E Arnavutlar tarih boyunca milli duyguları dini duygulardan daha baskın gelen inatçı karakterli insanlardı. Dolayısıyla öyle hemen Hristiyan veya Müslüman olmamışlardı. Bu yüzden de büyük imparatorluklarla erken dönemde dost olamamışlardı. Genellikle çok uzun süren savaşlar sonucunda en son yapacak bir şey kalmadığı için yavaş yavaş asimile olmaya başlamışlardı ve yine de tamamen bir asimilasyon sürecine girmemişlerdi. Ama Arnavutlar bir yere girmeyi ve asimile olmayı ne kadar reddediyorlarsa oldukları zaman veya birleştikleri zamanda o kadar sahip çıkıyorlar. Hatta bu yüzden genellikle Arnavutlar Osmanlı'ya en zor giren Balkan halkıdır ama Osmanlı'dan da en zor çıkan Balkan halkı olmuşlardır. Yani sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Hatta bu yüzden birçok Osmanlı paşası, birçok Osmanlı devlet adamı Arnavutlardan çıkmıştır. Şunu da söylemek lazım. Genellikle Balkan tarihi kitaplarında iki tane savaşçı milletten bahsedilir. Bunlardan birincisi Arnavutlardır, ikincisi ise Büyük İskender sağolsun Makedonlardır. Ki esasında zaten Makedonların da Arnavutların da kökü bir. Yani arada pek bir fark yok. Ayrıca objektif bir anlatım olması için şunu da söyleyeyim. Nasıl ki Arnavutlar Osmanlı'yı sahiplenmiş ve çok önemli devlet adamları çıkartmışlarsa yine aynı şekilde Osmanlı'ya karşı isyan çıkaran yani Osmanlı'ya göre hain olan çok büyük adamlar da çıkarmışlardır ve Osmanlı'ya hem çok büyük fayda hem de çok büyük zarar vermişlerdir. Arnavut halkına göre bir şey ya siyahtır ya beyazdır yani gri yoktur ortası yoktur ve bir şey yapıyorsan ya hep ya hiç diyerek ölümüne yapman lazımdır. Yani epey bir inatçılar ve zaten bu yüzden tarih boyunca onlara inatçı bir millet denilmiştir. Arnavutlar bu sebeple kendilerine göklerin kralı olan kartalı sembol seçmişlerdir ve Arnavut halkı kartalla birleşmiştir. Tıpkı Türklerin kurtla birleşmesi gibi yani böyle bir ilişki kurulması gibi Arnavutların da kartalla ilişkileri epey bir önemlidir. Çünkü Arnavutluk bile yani Şipriya bile esasında kartalların ülkesi demek. Ve yine Arnavutça da Arnavutça şiptir. Arnavut şiptardır. Bayraktaki kartal Şiponya'dır. Bunların hepsi dil, ırk, millet, bayrak gibi anlamların yanında. Kartal anlamına gelmektedir ve aynı zamanda bu kartal isyanı ve inadı başkaldırıyı temsil eder. Devam edersek yalıların özellikle demir çağında demir ve bakırdan iş aletlerini üretmeleri, tarım ve ziraate elverişli olan toprakları ekip biçmeleri, elde edilen ürünlerden fazla olanları başka milletlere satmaları, ayrıca çömlekçilik, seramik kullanımı ve süslemesi, Takı yapılması ve balıkçılık gibi toplumun sosyal ve ekonomik yapısını zenginleştirecek meslek ve zanaatleri öğrenmeleri onları çok ciddi bir ilerlemeye sevk etmiştir. Kısa sürede göçebe yaşamdan tamamen kurtulan ve yerleşik hayata geçen yalılar, çok geçmeden ahşaptan evler tasarlamaya ve inşa etmeye başladılar ve bu sayede komşu bölgelerde ahşap ve demir işçisi olarak çalıştılar. Zaten Korçan'ın Malik bölgesinde yapılan bir takım kazı çalışmaları bu ahşap evlerin ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Zira bu evlerin mimarisi ne Roma yapılarına ne de Yunan yapılarına benziyor. Bunlar tamamen özel ve hatta yapılan çalışmalarda bugün Arnavut kaldırımı adını verdiğimiz bir kaldırım türü keşfedildi. Zaten yollarıyla meşhur Roma İmparatorluğu'nun da bu yol yapımlarında Arnavutlardan epey bir beslendiği, epey bir yardım aldığı da bilinen bir şeydir. Öyleyse bunlar Ilirya İmparatorluğuna veya Arnavut kültürüne özel en önemli yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ha, bahsetmeyi unutmayalım. Ilirya ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanıyordu ama coğrafya pek elverişli olmadığı için bugün bile Mevcut toprağın %20'si ancak işlenebiliyor. Yani tarımdan pek de bir para kazandıkları yok. Ve buna rağmen Roma döneminde güney ve batı bağlantısı Ilirya üzerinden sağlanmıştı. Yine doğudan gelen ticari ürünler ve kervanlar Ilirya üzerinden geçiyordu ve bu esnada Ilirya halkı epey bir meslek öğrendi, epey bir ticaret yaptı. Ayrıca bölgeye dışarıdan gelen tüccarlar çok geçmeden Ilirya'nın batı bölgesine yani Adriyatik denizi kıyılarına yerleştiler ve böylece toprak genişlemiş oldu. Amma ve lakin yüzyıllardır İlirya topraklarında yaşanan savaş, yağmalamalar ve bölge yıkımı gibi olaylar sebebiyle İlirya'daki şehir hayatı ve şehirleşme süreci büyük darbeler aldı. Öyle ki Batı İlirya'dan bazı yerleşim bölgeleri örneğin Nishi, Doklea, Amantia, Onkezmi ve Eoria barbar saldırılarından dolayı yok oldular. Apolloni, Butruinti, Adrianopoli ve Bülisi şehirleri ise önceki dönemlerindeki parıltıyı ve ticaret merkezi vasıflarını kaybettiler. Çok uzun bir süre sadece psikoposluk veya askeri yerleşim yeri olarak kullanıldılar. Bu yüzden de bu yüzyıllarla alakalı bazı kaynaklarda yerleşim bölgeleri artık şehir olarak değil, kale yani Castellia veya Polismata şeklinde adlandırılıyor. Bunlara rağmen her ne kadar birçok saldırı veya yağmalamalara maruz kaldılarsa da Işkodra yani Skutari, Leza, Ulşini ve Liknidi yani Ohri şehir vasıflarını hiç kaybetmediler. Halkın büyük bir kesimi ise saldırılardan korunmak amacıyla yeni inşa edilen şehir surlarının içerisine yerleşmek üzere bölgelerini terk ettiler. Kruya, Kanina ve Petrela bölgeleri buna örnek verilebilir. Kale ve yerleşim yerleri genellikle saldırılardan korunmak için yüksek yerlere yapıldı ve bu yüzden halk dağlık bölgelerde yaşamaya alıştı. Tabi aynı zamanda bir tek saldırılar ve savaşlar değil, kıtlık, doğal felaketler, salgın ve birçok şey halkın yaşamına epey bir zarar verdi. Toplum yapısı genellikle asiller yani şehirliler ve köylüler yani halk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu asil olanlar genellikle parası olanlardı. Yani atölyeler, tersaneler, gemiler ve çeşitli mallar onlara aitti ve bu yüzden onlar... Toplumun en güvenli bölgesinde yani kale içinde yaşıyorlardı. Bu sebeple onlara Zot diye hitap ediliyordu. Çünkü Zot bir saygı göstergesidir ve earning bugün bile Zot iş yani evin efendisi, ev sahibi anlamında bu kullanılmaktadır. Ayrıca Zot'un Arnavutçadaki diğer anlamı tanrıdır ve bu İngilizcedeki lord kavramıyla aynıdır. Çünkü İngilizcede yine Lord hem Tanrı hem de Lord yani Efendi demektir. Yeterince toplum yapısından ve coğrafyadan bahsettik. Şimdi biraz da imparatorluğa girmek lazım. Görüldüğü kadarıyla Arnavutların tarihteki ilk imparatorluğu olan Ilirya'nın ilk imparatoru yani en eski imparatoru Bardolisti ve Milattan önce 4. yüzyılda yaşamıştı. Milattan önce 3. yüzyılda Güney bölgesinde Epir devleti ortaya çıktı ki onlar da Arnavuttu ve o yüzyılda Ilirya İmparatorluğu epey bir kuvvet kazanmıştı. Öyle ki ona Ardiyan devleti diyenler de oldu ve bu Arnavutça bilmeyen tarihçilerin kafasını karıştırıyor. Halbuki Ilirya ve Ardiyan aynı şey. Yani aynı millet, aynı devlet, bir fark yok. Hatta Ilirya o kadar genişledi ki Makedonya ile sınır ortağı oldu ve Makedonlarla Arnavutlar, daha doğrusu Iliryalılar iyice karıştı ve sırf bu yüzden Bugün Büyük İskender'in de Arnavut olduğunu söyleyenler var. Ama ben bu görüşe katılmıyorum. Yani tamam belki soyunda Arnavutluk olabilir ama adam resmi olarak Makedon Kralı ve bütün dünyada onu Makedonya İmparatorluğunun başı olarak görüyor. Yani sırf tarihteki böyle büyük karakterleri kan bağı var bir şey var diye kendi milletimizden addetmek bence doğru değil. İlla öyle bakacak olursak eğer e başka imparatorlar var. Örneğin M.S. 4. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru 1. Konstantin kendisi tamamen Arnavut yani illa övüneceksek onu övünmek lazım. Roma demişken M.Ö. 250'de Kral Agron yönetimindeki İllirya İmparatorluğu Balkan-Batı deniz kıyılarının tamamını yönetim altına almıştı ve bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun da epey bir dikkatini çekmişti. Bilindiği üzere Roma İmparatorluğu dünya medeniyetini ve tarihini şekillendiren en önemli imparatorluklardan biriydi. Roma İmparatorluğu İtalya Yarımadası'nda doğmuş ve Akdeniz kıyılarında gelişmişti ve bu gelişim esnasında Arnavutlarla epey bir mücadele etmişti. E tabii ki Roma baskın gelmişti ve birçok bölgede kölelik, yağma ve eziyet yaşandığı için Arnavut halkı birçok defa Roma'ya karşı ayaklanmıştı, isyan etmişti. Roma isyana kalkışan birçok kabileyi örneğin Pirusta kabilesini ya imha etti ya da sürgüne gönderdi ve bölgedeki vergileri epey bir arttırdı. Bu yüzden Arnavut halkı Roma İmparatorluğu karşısında asimile olmadı. Zira nefret ettiğiniz bir imparatorluk tarafından asimile olmak pek de kolay değil. Bu arada duraçta yapılan arkeolojik çalışmalar İllirya İmparatorluğuna ait ilk yerli paranın Teuta Krallığı zamanında ortaya çıktığını söylüyor ve bu Roma İmparatorluğuna girişten önce. Yani Arnavutlar Roma İmparatorluğuyla münasebet kurmadan önce de büyük bir imparatorluk oluşturmayı ve kendi paralarını basmayı başarmışlar. Bu arada Teuta'nın bir kraliçe olduğunu da söylemek lazım. Yani Arnavutlar önce o dönemde bile bir kadının başa geçmesine izin vermiş ve bunu kabul etmişler. Arnamutluk bölgesi bütün tarih boyunca Balkanlarda doğuyu ve batıyı birleştiren bir köprü görevi gördü ve bu yüzden son derece önemliydi. Bu önemli bölgeyi koruyabilmek adına Arnamutlar birçok defa kendi aralarında bile mücadele ettiler ve bölge prensliklere yani şehir devleti sistemine boyun eğmek zorunda kaldı. Hangi prens daha güçlüyse? Onun olduğu bölge başkent oldu ve bu şekilde sistem sürekli değişti. Roma İmparatorluğunun İlirya ile mücadele ettiği dönemde en güçlü Arnavut prensliği Dıraç prensliğiydi ve bunun da başı Teotay'dı. O dönemde Yon ve Adriyatik denizinde Arnavut korsanlar Roma'ya sürekli tacizde bulunuyorlardı ve Roma bunların yapılmaması için Teotay'a bir elçi gönderdi. Saldırıları durdurun dedi. Fakat gönderilen elçi... Teuta'yı bir kadın olduğu için küçümsedi ve saygısızca davrandı. Teutada da madem öyle diyerek elçiyi idam etti ve bu hareketi Makedonya krallığı da onayladı. Çünkü bizim Arnavut korsanlarının Roma'ya saldırması ve meşgul etmesi Makedonya'nın da işine geliyordu. E Roma tabi ki bir elçisi öldürüldüğü için savaş açmak zorunda kaldı ve önce 229'da Roma ve İlirya arasındaki savaş başladı. Kimileri bu savaşın 239'da başladığını söylüyor ama genelde akademi 229'da karar kılmış. Makedonya her ne kadar sözde Ilirya'ya destek olmuş olsa da icrate gelince pek bir hayrı dokunmadı ve Roma İmparatorluğu bir yıl içinde hem Adriyatik kıyılarını hem de birçok adayı işgal etti ve milattan önce 228'de Ilirya İmparatorluğu barış istemek zorunda kaldı. Her ne kadar Ilirya bir barış istemiş olsa da Makedonya ayak altından başka bir prens olan Demotrius'la anlaştı ve Demetrius aynı yıl anlaşmayı hiçe sayarak Roma'nın işgal ettiği bazı bölümlere saldırarak toprakları geri almaya çalıştı. Roma bu saldırı üzerine tekrardan hücum etti ve ikinci harekatı ile beraber İllirya'yı epey büyük bir mağlubiyetle karşı karşıya bıraktı. Demotrius da bu esnada Makedonya kralına sığınmak zorunda kaldı ve İllirya... Artık ufak tefek muharebelerle çok uzun süren bir mücadele ile Roma karşısında ayakta kalmaya çalıştı. İlirya İmparatorluğu gitgide güç kaybetti ama buna rağmen 60 yıl boyunca Roma boyunduruğu altına girmeyi reddetti. Yani inat üstüne inat yaptı. Tabii ki bir yere kadar çünkü Roma 3. Makedonya seferinde hem Makedonya'yı hem İlirya'yı hem de birçok Balkan bölgesini ele geçirmeyi başardı. E zaten öyle yapmış olmasaydı bir dünya imparatorluğu olamazdı. Roma M.Ö. 167 yılında Kral Gentius'u da yendi ve bütün Makedonya'yı, bütün Arnavut topraklarını ele geçirdi. Böylece Ilirya için 500 yıl sürecek bir Roma hakimiyeti dönemi başlamış oldu ve Roma döneminde Ilirya, Arberia ismiyle tanındı ve kaynaklara da öyle geçti. Tabi söylemek lazım ki bir tek Batı İliriya Roma İmparatorluğunu kabul etti. Doğu İliriya bölgesi ise dağlara çekildi, kendini izole etti ve kültürünü korumaya devam etti. Milattan önce 1. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar Roma hakimiyeti altında yaşayan Batı İliriya halkı bir bakıma Romalılaştı veya asimile oldu diyebiliriz. Bundan sonra 375'te Kavimler Göçü başlayacak ve 20 yıl boyunca Epey bir sallantı yaşayacağız. 395'te de Roma, Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye bölünecek. Bu esnada İlirya, daha doğrusu Arberia, Doğu Roma'da yani Bizans'ta kalacak ve Arberiya ile alakalı kaynaklar hep Bizans'ın arşivlerinde duracak. Anlaşılacağı üzere önce Helen kültürüyle, sonra Roma ile, sonra Bizans'la, daha sonra da Osmanlı ile ilişki kuran yani kültürünü şekillendiren Arnavut toplumunun Bugün hala 3 bin yıl veya 5 bin yıl öncekiyle aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Gerçi hiçbir toplum için bunu söylemek mümkün değil. Çünkü kaç bin yıl geçiyor, kaç bin savaş ve etkileşim yaşanıyor, genetik bile değişiyor. Ama niyeyse insanlar bunu kabul etmek istemiyorlar. Dünyada yeterli eğitimi almamış hangi halka sorsak kendi tarihini 10 bin yıl önceye götürecek. Ama lafta tabii. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Bizans devleti kayıtlarına ve kilise raporlarına baktığımız zaman Arberia devletinin 3'e bölündüğünü görüyoruz. Birinci bölge İlirikum yani Ilirya bölgesi. Bu bölge bugünkü Orta ve Kuzey Arnavutluğu kapsıyor. İkinci bölge İpeyros yani Epir bölgesi ve bu bugünkü Güney Arnavutluğu kapsıyor. Üçüncü bölge ise Makedonya bölgesi. Bu aynı şekilde bugünkü Makedonya'yı kapsıyor. Makedonya deyince garip gelmesin çünkü önce de zaten Makedonya bölgesinde Arnavutların yaşadığını söylemiştik. Hatta sırf bu yüzden Büyük İskender'i de Arnavut yapanların olduğundan bahsetmiştik. Hatta bugün bile Makedonya'ya gidin Üskübe bakın orada komple Arnavutlar yaşıyor ve hani Arnavutça konuşuyorsanız eğer orada yaşamak, orada işe girmek, çalışmak, okumak gayet mümkün. Tabii bu kadar savaş, değişim ve kültürel etkileşim yaşanıyorken Dinler arası diyalog da epey bir etkili oldu. Örneğin yine bu bölgede yaşayan Arnavutlar, bir takım Hristiyan misyonerler tarafından Hristiyanlıkla tanıştırıldı ve yavaş yavaş Hristiyanlaştılar. Ama tam olarak ne zaman bunun yaşandığı belli değil. Çünkü birinci yüzyıldan dördüncü yüzyıla kadar Hristiyanlık gizli bir dindi, pek konuşulmayan, saklanan ve korkulan bir dindi, zira Roma Hristiyanları gladiyator arenalarında Milletin gözü önünde öldürüyordu. Yani Hristiyan olmak yasaktı. Kitab-ı Mukaddes'te Hristiyanlığın bugünkü haline gelmesini sağlayan ve Hristiyanlığın yayılmasında epey önemli bir rolü olan Aziz Pavlus'un Romalılara yazdığı şu mektuptaki ifadeye baktığımızda Hristiyanlığın erken dönem misyoner faaliyetlerinin İliryalılara kadar ulaştığı anlaşılıyor. Zaten ayette şöyle diyor... Yeruşalim'den başlayıp İlirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum. Roma İmparatorluğu bu yeni inancı resmi olarak henüz kabul etmediğinden 300'lü yıllara kadar İlirya'da bu faaliyetler gizli bir şekilde yürütüldü. Bu esnada birileri Hristiyanlığı kabul ettiyse de mecburen gizlemek zorunda kaldılar. M. sonra 325'te Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesiyle bu gizlenme süreci sona erdi ki söylediğim üzere bunu başaran yine bir Arnavut olan İmparator Konstantin'di. Onunla beraber Arnavutluk'ta Hristiyanlar için yeni bir dönem başladı. Öyle ki 4. asırdan itibaren bugüne kadar bu bölge üzerinde misyoner faaliyetleri artık gizli gizli değil doğrudan Vatikan tarafından yürütülmeye başlandı. 5. yüzyılda ise Hristiyan Arnavutların ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapmaları için Vatikan desteğiyle bölgede birçok mabet inşa edildi. Tabi Vatikan merkez yönetimi tarafından bölgeye gönderilen rahipler diğer bütün bölgelerde olduğu gibi kiliselerde, dualarda, ayinlerde, din dili olarak Latince kullanmışlardı ve Arnavutlar Latince bilmedikleri için Hristiyanlığa pek de ısınamamışlardı. Zira Arnavutlar öyle Bilmedikleri bir dilde iman edip de kendilerini mümin zannedecek tipler değillerdi ve bu son derece önemli. Öyle ya anlamasak da olur latince her kelime bir sevap hoca efendime söylüyorsa onu yapalım. Bunu diyenler hala var biliyorsunuz. Kaldı ki esasında zaten Hristiyanlığın da resmi din dili latince değil ve ilk İncil'lerde latince yazılmadı. Ama o dönemde Roma hüküm sürüyordu ve Roma latince konuştuğu için Hristiyanlığın da resmi dili Latince olmuştu. Ve itiraf etmek lazım havalı bir dil. Yani söylemesi de güzel. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Söylemesi bile hoş yani ama sırf bunu yaptım diye şimdi vay diamond'a bak. Hani agnostikti. Gördünüz mü? İstavros çıkardı ve Baba, Oğul, Kutsal Ruh bir şeyler dedi. Bu adam Hristiyan misyoneri. Bu adam Yahudi acanı, bu adam ülkeyi bölmeye geldi diyecek olanlar vardır. Ciddi manada bunu söyleyecek olanlar vardır yani eminim. Ve Allah da onlara akıl fikir versin. Ne diyeyim? diyeceğim bu sefer de bak Allah diyor gördünüz mü Müslümanmış diyenler çıkacak. Yapacak bir şey yok. Fıtrat diyelim geçelim videoya devam edelim. Devam edersek zaten Roma'nın da amacı hak dini yaymak değildi. Onlar Hristiyanlık üzerinden halkı yönetmek, kontrol etmek ve bağlamak istiyorlardı. Üstüne üstlük. Bundan para kazanıyorlardı. Yani kilise yapacağız, mabet yapacağız diye hayvan gibi vergi alıp o paranın da büyük bir kısmını cebe indiriyorlardı. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu halkın gözünde bir süre sonra ceplerinde kalan o ufacık parayı da gasp etmeye çalışan bir mafya gibi görünmeye başladı ve bu da Balkanlardaki Hristiyanlık misyonerliğine epey bir zarar verdi. Daha sonra işler iyice kızıştı ve M. sonra 529'dan 640'a kadar bütün Balkan bölgesi Slav akınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta Arnavutluğun çok büyük bir bölümü Adriyatik denizine, kıyı bölgesine göç etmek durumunda kaldı ve bunlar o kadar etkili oldu ki bu Slav ve Germen akımları Roma İmparatorluğunu bile paramparça etti. Tabi Roma'nın doğu ve batı diye bölünmesi yani Grand Gizma, büyük bölünme diye ifade ettiğimiz bu olay esasında M.S. 1054'te papalıkla İstanbul'daki ruhban sınıfın birbirini karşılıklı olarak afaroz etmeleri ve dinsiz saymalarıyla başlamış gibi gösterilir. Bu en azından bu işin resmiyete kavuştuğu, imzanın atıldığı net tarihtir ama zaten bu Roma ve Bizans bölünmesi çok daha önce yapılmıştı. Kaldı ki 7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar da Balkan bölgesi Slav akınları yüzünden tamamen karışmış olacaktı. Yani resmiyette bir şey olsa ne olur olmasa ne olur imparatorluk zaten bölünmüş. Balkanlara yapılan göçlerle beraber orada yaşayan halk tekrardan bir oraya bir buraya gitti. Yine inanç ve kültür bakımından birçok değişiklik yaşandı. Ve bu esnada Arnavutluk her ne kadar Bizans'ın kontrolü altında gibi görünse de Bizans... Ne dini ne de otoriter bakımdan herhangi bir etkide bulunmadı. Hatta halk bu sayede yerel folklorik inancındaki bir takım varlıkları da korumayı başardı. Örneğin yine pagan kültüründen kalma bir takım ögeler daha sonra Osmanlı zamanında bile korundu ve bugüne kadar geldi. Mesela Striga bunlardan biridir. Striga kış vakti ortaya çıkan vampir kökenli vampire benzeyen kan emen cadımsı bir varlıktır. Ve hala ile alakalı hikayeler çocuklara anlatılır. Zira biliyorsunuz Balkanlarda vampir hikayeleri epey bir yaygındır. Nasıl ki bizde cin hikayeleri varsa Anadolu'da nereye giderseniz gidin illaki biri bir cin gördüyse böyle bir şey varsa Balkanlarda da vampir hikayeleri yaygındı. Hatta benim anneannem de ben çocukken dışarı çıktığımda erken gel Striga gelir falan diyerek beni korkuturdu. Ve anneannem Müslüman yani Striga'nın Müslümanlıkla alakası yok. Kaldı ki Striga zaten Hristiyanlıktan da önce olan bir inançtı. Hatta Roma'da buna Strix deniliyordu ve yine Strigoy şeklinde başka başka telaffuzları da var. Anlaşılacağı üzere Arnavutlar hem inatçı olmalarından dolayı hem de daha önce söylediğim üzere milli duyguları dini duygulardan daha ağır geldiği için bu tip ögeleri korumayı başardılar. Tabii ki bütün bu olaylar yaşanıyorken Arnavutluk'taki aristokrasi sistemi veya prenslik devam etti. Halk yine kendini yönetecek yerel lordlara ihtiyaç duydu ve zaten Bizans veya başka bir ülke ya da imparatorluk da Arnavutluk üzerinde komple güç sahibi olamadı. Genellikle o bölgede yaşayan bir takım lordlardan veya prenslerden o bölgeyi yönetmesi ama vergi vermesi beklendi. Milattan sonra 1190'a geldiğimizde ise Arnavutluk bölgesinde bir değişim yaşandı. O dönemde Arnavutluğun en kuvvetli prensliği Arberia prensliğiydi ve bu Kruya'da yer almaktaydı. Prensliğin başındaki en kuvvetli kişi de Andrea'ydı. Andrea her ne kadar Bizans'ın yönetimi altındaymışız gibi olsa da bir yandan Katoliklerle işbirliği yapmaya başladı ve özertliğini ilan etti. Bizans'a isyan etti ve papalığın da desteğini alarak Arnavutluk'ta bu sefer Ortodoks inancı yerine Katolik inancını yaygınlaştırdı. Sonraki yıllarda Bizans İmparatorluğu'nun merkez yönetimi zayıfladı ve Arnavut beyleri bunu fırsat bilerek ayrı prenslikler kurmaya başladılar. Papa III. Innocent'in 1208'de Arberi'ye ileri gelenlerinden Dimitri'ye prens ünvanını vermesiyle Principata e Arbrit dediğimiz devlet yapılanması başladı. Dimitri zamanında prenslik altın çağını yaşadı. Öyle ki Arberia sınırları bugünkü Arnavutluğun büyük bir kısmını kaplıyordu. Dimitri öldükten sonra Bizans asıllı Konstantin Haberoni tahtta oturdu ve onunla birlikte prenslik tamamen çöküşe geçti. 1272'ye gelindiğinde ise prenslik Sicilyalı Karl Anzuin'e teslim edildi. Eh tamamen özgür olmadığınız ve coğrafi koşullar yüzünden de pek gelişemediğiniz için mecburen ne yaparsanız yapın bir süre sonra çöküyor. Çünkü devlet o kadar güçlenemiyor. Herhangi bir doğal afet veya kıtlık, felaket yaşandığında bunu telafi edemiyorsunuz veya bir savaşa girdikten sonra hemen toparlanamıyorsunuz. Bu yüzden bir yeri kazansanız bile bir sonrakini kaybediyorsunuz. Örneğin 1269'da Dıraç'ta bir deprem meydana gelmiş ve halk bununla mücadele edememiş. Her yer çökmüş ve orada yaşayanlar İtalya'ya ve Berat'a göç etmek zorunda kalmışlar. Bu daha sonra da yine devam etti tabii ki. Örneğin draçta 1362, 1401 ve 1481 yıllarında büyük bir salgın yaşanmış. 1481'de başlayan salgın öyle büyük etkilere yol açmış ki halkın yarısından fazlası ya ölmüş ya da göç etmek zorunda kalmış. E böyle olunca birlik beraberlik bozuluyor. Tabi bunlardan başka yine yangın gibi, sel gibi veya deprem gibi başka felaketler halkı mahvetmiş. Örneğin 1356'da bu sefer Berat'ta yani önceki depremden kaçanların geldiği yerde başka bir deprem yaşanmış. Veya 1452'de yıldırımlar yüzünden Dea şehri tamamen yanmış. Yani adamların çekmediği kalmamış. Başta söylemiştim ya hani coğrafya kaderdir. Gerçekten de öyle. Önceki konudan devam edersek. 1272'de Sicilya bölgesinden gelen Karl kendisini bütün Arberia'nın kralı ilan etti. ve o dönemde halk biraz rahatladığı için başka bölgelerde örneğin Orta Arnavutluk'ta yine bir takım prenslikler kurulmaya başlandı. Bunların da ömrü pek uzun süreli olmadı ama çünkü 1356'ya gelindiğinde hepsi ya başka bir prensliğe tabi oldular ya da yok oldular. Ama yok olmayanlar epey bir etkili oldular. Öyle ki Zenebisha prensliği bunlardan biri ve Zenebisha prensliği ile alakalı gördüğümüz en erken kaynaklar M. sonra 1304'e ait ve Bizans raporları. Çünkü bu prenslik Bizans'a karşı bir isyan çıkardı ve bağımsızlığını ilan etti. Görüldüğü kadarıyla Zenebisha prensliğinin altın çağı John Zenebisha'nın başta olduğu dönemdi ve Zenebisha'nın merkezi Ergrikastri veya Jirokastra diye bildiğimiz bölgeydi. Fakat 1344'e geldiğimizde Sırp kralı Stefan Dushani'nin Arnavutluğu işgal etmeye başlamasıyla beraber Epir bölgesi, Teselya bölgesi, Makedonya bölgesi Sırp hükümdarların eline geçti ve Arnavutluk prensleri güç kaybettiler. Yine ya bölündüler ya da birleşerek daha güçlü bir hale gelmeye başladılar. Bu esnada ortaya çıkan ya da göze çarpan önemli prensliklerden bahsetmek gerekiyorsa birkaç tane örneğe bakabiliriz. Bunlardan ilki Muzakay prensliği. Muzakay ailesinin merkezi yeri Korça yakınlarında bulunan Opari bölgesiydi. 1. Gjon Muzakay Bizans'ın tarafını tuttu ve Napoli'ye karşı savaşa girdi fakat esir düştü. Sonrasında itirazlar sonucunda tekrar serbest bırakıldı. Muzakay daha sonra Bizans İmparatorluğundan birçok arazi ele geçirmeyi başardı. Bu prenslik Sırplar hariç herkesle işbirliği yapmış ama hiçbir şekilde Sırplarla aynı masaya oturmamış. Yani epey bir Sırp düşmanı olduğunu söylemek mümkün. İkinci prenslik veya yapılanma Aryanit devleti yani Aryanlar. Aryanitler yüzlerce yıldır nüfuzu olan bir aileydi. Aryanit ailesinin sahip olduğu topraklar genellikle Şkumbin yani Şkumbin nehrinin etrafındaydı. Bu araziler doğu bölgesinde Manastır'a kadar uzanıyordu. Görüldüğü kadarıyla Aryanit ailesi öyle savaşmaktan veya kaba kuvvetten değil de politika yapmaktan haz almış ve uzun bir dönem hem düşmanlarıyla hem de diğer rakip prensliklerle kız alıp vererek yani politik evlilik yaparak arayı iyi tutmuş. Ama her ne kadar savaşmayı sevmiyorlar desek de daha sonra Osmanlı'ya karşı Arnavutların verdiği mücadelede bayağı sağlam durmuş ve birçok zafer kazanmışlar. Bu yüzden de Arnavut halkının hem saygısını hem de sevgisini kazanmışlar. Öyle ki bugün bile Aryan adı Arnavutluk'ta epey bir yaygındır. Ayrıca karşımıza çıkan çok önemli bir aile daha var. Topya ailesi. Stefan Duşan öldükten sonra Arberia prensliğindeki tüm güç Topya ailesine geçti. Arnavut beylerinden tanış Topya'nın oğlu olan Karl Topya, Napoli krallığının ve Vatikan'ın yardımları sayesinde Kruya merkezli bazı orta Arnavutluk bölgelerinin sahibi oldu. Topya çok kısa bir sürede komşu feodallerin de topraklarını ele geçirdi. Hatta Arnavutluk'ta dıraç hariç tüm bölgeleri prensliğe dahil ederek bir donanma kurmayı bile planladı. Fakat o esnada Balşa Prensliği diye bilinen başka bir prenslik dış ülkelerin desteğini alarak epey bir kuvvet kazanmıştı ve Topya ailesine engel olmuştu. Balşay Prensliğinin başlangıcı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Balşa ailesi 1362 yılından itibaren Kuzey Arnavutluk'ta hüküm sürenleri yendi ve geniş topraklara ulaştı. Balşa ailesindeki en dikkat çeken kişi olan Ceç Balşa politik bir evlilik yaptı ve Avlonia, Berat ve Kanina'yı ele geçirdi. Daha sonra da Şkumbin nehrinden Müzeke Ovası'na kadar komple yayıldı ve Topya bölgesinin etrafını tamamen sarmış oldu. Bir süre sonra artık Topya ve Balşa savaşmak zorunda kaldılar. Yani açık gibi iktidar mücadelesi var ve bu mücadele yüzünden Oluşan boşluktan Osmanlı Arnavutluğa girmeyi başardı. Yani eğer Arnavutlar kendi aralarında kavga etmeyi bıraksalardı belki tarih daha farklı olabilirdi. Nitekim bu iki aile savaştılar ve Topya galip geldi. 1364'te Ceçbalş'a esir alındı, 1368'de Dıraç ele geçirildi ve 72 yılında Sicilya bölgeleri bütün Sicilyalılardan temizlendi ve Arnavutluk daha doğrusu Topya ailesi epey büyük bir alana hükmetmeye başladı ve bu yüzden kendilerine yeni Arberia Krallığı adını verdiler. Üstelik bunu diğer ülkelerde kabul ettiler. Yani gerçekten de bir resmiyete kavuştu. Örneğin 66 yılında Venedik Topya ailesini Dıraç bölgesine hükmeden aile oranın hükümdarı diye adlandırdı ama tabii ki Napoli Krallığı gibi başka krallıklar Yine mücadeleye devam ettiler. İşte asıl dönüm noktası burası oldu. Çünkü Napoli Krallığı Topya ailesine savaş ilan edince Topya Osmanlı'dan yardım istedi. Osmanlı yardıma geldi savaşı kazandılar ama daha sonra Osmanlı Kruya bölgesini ele geçirdi ve Topya ailesini bitirdi. Yani dileyenler buna sırttan bıçaklamak diyebilir, dileyenler politika yapmak diyebilir. Ki politika zaten sırttan bıçaklamaktır ama bir şekilde Topya ailesi böyle bir hainlikle veya oyunla yok olduktan sonra Arnavutluk bölgesinde gerçek anlamda mücadele verecek pek de bir prenslik kalmadı. Görüldüğü kadarıyla daha önce anlatmış olduğum Zenebişa ailesi 1414'te Osmanlı'ya karşı bir mücadele veriyor ve Venedik'ten Napoli'den yardım istiyor ama karşılık görmüyor. Ve 1418'de Osmanlı Zenebişah ailesini tamamen yok ediyor. Ve Jirokastra'yı ele geçiriyor. Tabi bu savaşlar Arnavutların Türklerle ilk defa karşılaştıkları savaşlar değil. Görüldüğü kadarıyla ilk temas 1337 yılında Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un Arnavutlara karşı Osmanlı'dan yardım istemesiyle gerçekleşiyor ve Aydınoğlu Umur Bey 2000 kişilik bir orduyla Arnavutlara saldırıyor. Tabi Osmanlı hayrına sevabına böyle bir yardıma gelmiyor. O esnada 4. Johannes Kantakuzenos ve 3. Andronikos bir iç savaş halinde. Ve Aydınoğlu Umur Bey önderliğindeki Osmanlı orduları bundan fayda ederek geliyorlar ve Trakya bölgelerine yerleşiyorlar. Daha sonra 1354'te Osmanlı Gelibolu üzerinden Balkanlara geçiş yapacak. Ve bu geçiş esnasında 55 yılında Stefan Dushani yani Sırp çarı öldürülecek ve Arnavutlar zaten bu adamın ölmesini fırsat bilip o iktidar boşluğunda bir takım prenslikler ortaya çıkaracaklar ve Türkler 1361'de Edirne'yi de alarak bir dönüm noktasına imza atacaklar. Çünkü Edirne'yi almak İstanbul'u almak kadar önemliydi ve bunu Halil İnalcık, Nikola Yorga veya İlber Ortaylı birçok tarihçi söyler. Eğer Osmanlı, Balkanlara geçemeseydi öteki beylikler gibi küçük bir Türkmen devleti olarak kalacaktı. Ama Balkanlara geçmeyi başardı ve oradaki halkın da zaman zaman yardımıyla daha büyük bir imparatorluğa evrildi. Hem Rumeli bölgesinden hem de Batı Anadolu bölgesinden Bizans'a sürekli bir saldırı geldi ve Balkan halkları da isyan ederek Bizans'a baş kaldırarak onun iyice zayıflamasına sebep oldular ve Osmanlı bunu fırsat bilerek Balkanlarda güç kazanmaya başladı. Örneğin 1389'da Kosova Savaşı ile beraber bazı halkları vergiye bağlamış oldu. E bir düşünsenize Bizans olarak iki tarafınızda da artık isyan etmeye başlayan, size saldıran ve sürekli topraklarınızı ufaltan bir kesim var. En sonunda İstanbul'a kadar düşüyorsunuz ve İstanbul'da bilindiği üzere 1453'te elden gidiyor. Tabii oraya gelene kadar daha önce adını vermediğim çok önemli bir aile, Güç kazanmaya başlayacak. Kastriyota ailesi ve İskender Bey yani Arnavutların ulusal kahramanı da bu aile içinden çıkacak. Peki bu aile nasıl kuvvet kazandı? Şöyle Osmanlı Balkanlara yayılıyorken Roma'nın veya Bizans'ın yaptığı gibi ödenmesi mümkün olmayan vergiler koymadı. Veya halkı zorla Müslüman yapmaya çalışmadı. Zira o kadar kuvveti yoktu. Ne yaptı? Tımar sistemiyle siz bu toprağı ekin, biçin, ne istiyorsanız yapın ama bana vergimi gönderin dedi ve gayet de makul bir vergi koydu. Böylece halk 50 yıl 60 yıl toparlanacak vakti buldu. Ve bu sayede gerek Cerci Dukacin gerek Konstantin Balça gerekse John Kastrioti Osmanlı'ya destek oldular ve bir takım Arnavut şehirleri Osmanlı'ya resmi olarak vergi vermeye başladı. Yani Osmanlı Balkanlardaki elini kuvvetlendirdi ki dediğim üzere daha sonra buna epey bir ihtiyacı olacaktı. Fakat tam da işler Osmanlı için iyi gidiyorken bir talihsizlik yaşandı. 1402 ile 3'ten 1413'e kadar bizim fetret dediğimiz Latinlerinse interregnum yani kaos adını verdikleri bir duraklama, hatta geriye gitme dönemi başladı. Çünkü Yıldırım Bayezid Timur'a ağza alınmayacak küfürler etti ve bir çekişme başladı. Yıldırım Bayezit ve Timur mücadelesinde Bayezid Ele geçirildi yani esir düştü ve en sonunda söylendiği üzere intihar etti. Bu 10 yıllık dönemde Osmanlı lidersiz kaldığı için dağılmaya başladı ve kıyı bölgelerde örneğin Balkanlar'da günden güne gücünü kaybetti. Neyse ki daha sonra 1. Mehmet Osmanlı'da idareyi ele aldı ki bu ele alış biraz problemli. Zira Şahruha gönderilen bazı mektuplar var yalvar yakar hani bizi bırak artık diye demediği kalmamış. Neyse ki bırakılmış ve 1. Mehmet bu esnada toparlanmak amacıyla Balkanlara saldıracak ikinci fırsatı yakalamış. Son derece çetin geçen bir mücadeleden sonra Osmanlı Arnavutluk'ta bir sancak kurdu ve buraya Arvanit ili adını verdi. Yani Arvanit Yurdu. Muhtemelen bir süre sonra burası Arvanitlik ve dilin değişmesiyle beraber Arnavutluk haline geldi. Bu yüzden Osmanlı'da Arnavutluk'la ilgili belgeler en eskiye kadar gidiyor. Örneğin 1394'te yapılan seferle alakalı tahrir raporları hala duruyor ve genellikle Balkanlarla alakalı en eski kayıtlar yine Arnavutlukla alakalı oluyor. Ama neyse, sanırım Osmanlı öncesi Arnavutluk tarihi ile alakalı yeterince konuştuk. Yani anlatıyorken ben yoruldum, izliyorken siz ne yaptınız merak ediyorum. Bundan sonrası Arnavutluğun Osmanlı'ya katılması ve yine birtakım isyanların yaşanması İskender Bey'in ortaya çıkması gibi karışık ama gayet önemli bir dönemi içeriyor ve onu zaten en başta söylediğim üzere ayrı bir video şeklinde yapacağım. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond ikinci videoda görüşmek üzere.